Dünya Mirası Adalar Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Alp Orçuk Merhaba Biz Merhaba. stüdyoda bugün Alp ve Derya beraberiz Sayın dinleyiciler, geçen haftada belirtmiştik, programımızın temel amacı adaların UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınması için gerekli hazırlıklara katkıda bulunmak. Bunun ancak belirli kriterlere uyum sağlamakla mümkün olacağını biliyoruz. Bu hafta bu kriterler açısından konuyu araştıran bir grubu konuk ediyoruz. Size konuklarımızı tanıtalım şimdi. Kadiraz Kültür Varlıkları'nı Koruma Yüksek Lisans Programı öğrencileri Zeynep Edremit Hazal Çatalbaş Ecem Aslan Kadir Has Üniversitesi UNESCO Dünya Mirası Kürsü Başkanı Sevgili doçent doktor Yonca Kösebay Erkan Hoş geldiniz Hoş bulduk Yonca Hanım Çalışmalarınıza yön veren yaklaşım Ve e, bu çalışmaların sonuçlarını Bizimle paylaşır mısınız Memnuniyetle Dünya Mirası bildiğiniz gibi insanlığın ortak mirasını koruma amacını güden bir program. Bu noktada ben Adalar Dünya Mirası grubunu kutlamak istiyorum. Böyle bir sivil inisiyatifle bu girişimi başlatmış olmanız çok önemli. Bu noktada sizlere destek verebilmek için Dünya Mirası dersimiz kapsamında bir etkinlik düzenledik. Bu etkinliğin amacı da Adalar'ın Dünya Mirası değerini ortaya çıkarabilmek. Ee, bu aslında bir arama konferansları dizisi şeklinde yürütülmesi gereken bir e, süreç. Burada uzmanların görüşü, halkın görüşü ve idarenin e, görüşü çok önemli. Biz de halkın görüşü olarak e, nasıl bir yaklaşım e, sergilenmiş onu anlamaya çalıştık. Bu iki yolla yapılabilir. Birisi mevcut yaşayan e, halkla bu toplantılar yapılabilir. Bizim tercih ettiğimiz yol ise e, bugün aramızda olmayan kişileri canlandırarak e, hatıratlar üzerinden... E, bu gözlemleri tespit edebilmek. E, bundaki amacımız da e, geçmişte e, tespit edilen değerler ile bugünü karşılaştırabilmek ve bu değişimi gözler önüne e, serebilmek. E, bundaki temel e, bir diğer konu ise kültürler unsur, kültürel unsurlar e, nelerdir, hangi unsurlar bugüne aktarılmıştır e, bunları belirlemeye çalıştık ben Büyük, Büyük Adadayken adlı etkinliğin e, kısaltılmış radyo versiyonunu iz, dinleyeceğiz şimdi değil mi? Evet. Ee, Kadiras Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programından e, Doçent Doktor Yönce Kösebayerken tarafından verilen bu Dünya Mirası adlı ders kapsamında yürütülen bir proje. Evet, e, biz e, çok sayıda hatırat inceleyerek buradaki temel noktaları kayda geçirdik ve Adalar programımızda bunu hikayeleştirerek anlatmıştık. Burada da onun küçük bir versiyonunu sunacağız. Ee, söz konusu olan hatıratlara değinecek olursam Samuel Cox, bir Amerikalı bir büyükelçi, 1885 yılında İstanbul'da elçilik görevini sürdürürken Büyükada'da yaşıyor. Aynı zamanda kitabı var, anızları. Ee, aynı zamanda <gülüyor> e, kitabı var, Pinkpo'da Tatlı Yaşam ve evet. Prens Adaları isimli. Bir diğer eser, Albert Smith, İngiliz bir gezgin ve dağcı. 1850 yılında Amonten Constantinople adlı bir eserde Büyükada'dan uzunca bahsediyor. Bir diğer tanınmış kişi, Yorgo Zarifi, adanın önemli simalarından, İstanbul'un önemli simalarından birisi. 1884-1891 yılları arasında yaz aylarını Büyükada'da geçirmiş. Bir diğeri Ferruh Ertürk, 1940-1960 yılları arasında Büyükada'da yaşamış ressam, ressam evet. kendisi. Şey hmm. Ada Dostları Derneği, Adalar Kültür Derneği ve Adalar Vakfı kurucu üyelerinden. Son olarak da Edwin Grossvener adlı bir Amerikalı tarihçi ve yazar var. 20 yıldan fazla Robert Kolej'de profesörlük yapmış ve Konstantinopole adlı eserinde Büyükada'dan bahsediyor. ...arzu ederseniz etkinliğimizi dinlemeye Lütfen. başlayabiliriz. Çok Beni Prinkipo adasına bu yaz getiren İstanbul'da ünlü bir hekimin önerileri oldu. Burası bir sağlık evi ve sağlık diğer her şeyle kıyaslandığında vazgeçemeyeceğimiz tek şey. Yaz aylarında İstanbul, özellikle de büyükelçiliklerin, kışlık mekanlarının bulunduğu pera pis kokular, köpekler ve sıcak yüzünden yaşanmaz oluyor. Ancak sağlık aklıma ilk önce geldiği için diğer her şeyden vazgeçtim ve Prinkipo'nun soyutlanmış ve tazeli içi keyfini sürmeye karar verdim. Bunu takipen de Amerikan Kongresi'nin oylayarak bana tahsisini kabul ettiği elçilik buharlı teknesinin sevincini yaşadım. Doğu ülkelerinin hemen her yerinden gelen hasta ve sakatlar, adanın neredeyse tüm yüksek alanlarını kaplayan meyve bahçelerinde kilimler üzerinde yatıp reçineli ozon havasını ciğerlerine sekerler. Özellikle akciğer ve romatizmal rahatsızlıklarda çam reçinesinin kalitesi gerekli ve önemlidir. Papaz Berkeley, katran suyu ve kullanımıyla ilgili gözlemlerde bulundu. Bu eski bir hikayedir ve Prinkipo'nun derde devalarından biridir. Her esinti kokusunu taşır, her çam iğnesi onu imbikten geçirir. Bu adalara özellikle de Halki ve Prinkipo'ya İstanbul'dan şirket vapurlarıyla kolaylıkla ulaşılabiliyor. Vapurlar, altın boynuz üzerindeki köprüden günde birkaç kez hareketle bir buçuk saatte... Adalara varıyor. Türkler evlerindeki ve kollarındaki saatleri güneşe göre ayarlar. Bu nedenle zaman değişken bir kavramdır. Alışıncaya kadar bu durum birçok talihsizliğe neden olur. Adalara yolculuk edecek insanlar da günlük gazetelerden, İstanbul'daki köprüden veya adadaki iskeleden hareket edecek gemilerin kesin saatini takip eder. Kendimizi birinci mevkinin yakınlarına konumlandırabildik. Böylece kahve, rakı ve tatlılar bulunabildi. Bu küçük tabureler Osmanlı ve Frank oturma geleneğinin ilk işbirliğinin kanıtı olarak sandalye ile asıl yer döşemesi arasında bir şeydi. Sesler kulakları sağır edecek seviyedeydi. Hamallar bavulları arkadan öne ittiriyorlar. Köprüdeki insanlar güvertedeki arkadaşlarına bağırıyor. Bana yazmayı unutma edasıyla yolcu ediyorlardı. Türk polisleri aylakları kelepçeliyordu. Yolcular bavulları ile çok sorun çıkarıyorlardı ve deste edilmiş ekmek somunları tatlı kabak yığıntıları gibi görünüyordu. İlginç bir tip eski bir çift ayakkabıyı paketlemiş, diğeri kuş kafesine üzüm salkımı koymuş ve bir diğeri bir düzüne canlı ördeği ayaklarından bağlamıştı. Bir de azgın bir köpek sürekli sahibini arıyor, peşinden zincirini sürüklüyordu ki yolcuların ayağı sürekli buna takılıyor, köpek onların ilerlemesini izleyip birden dönüp yolcuları ısırmaya çalışıyordu. Birinci mevkii arkasında camları cicili bicili, teklik koltukları ve masaları da olan lüks yani enayiler kamerası bölümünün arkasına oturdum. Bu, bu tabir aynı yolu üstüne fark vererek lüks mevkide gitmeyi hicvetmek için daha çok vapurun baş tarafında ikinci mevkide ucuz biletle giden yolcuların yakıştırmasıydı. Örneğin 40 kuruş verenler vapurun baş tarafının orta kısmındaki bölümde, 80 kuruş verenler arka ortada, 80'in üstüne 30 daha verenler en arkada camlı, koltuklu, lüks mevkii de özel yerde oturabilirdi. Her yaz başında sandıklar ve evin sabit eşyası dışında iki araba ve dört atın taşıdığı büyük göç gerçekleşirdi. Arabalardan biri Lando, diğeri ise paniye, daha doğrusu Atinalar'ın dediği gibi vis Bütün küçük eşyalar gemiyle taşınıyordu. Arabalar ve atlar için yelkenle yolculuk eden ve yolu altı saatte alan iki mavuna kiralanıyordu. İki saate yakın bir süre sonunda yolculuk sona erdi ve her seferinde yolcuların boşaldığındaki gürültü korkunçtu. Prinkipo'ya hoş vakit geçirmeye gelen halkın Büyük bir kısmı için en alışılagelmiş spor, vapur iskelesinde bekleyen eşeklerdi. Eşekçiler seni tanır, sana isminle hitap ederler, elbiselerinden tutup seni çekiştirirlerdi. Ciddi insanlar faytonu, gençler ise eşeği tercih ederlerdi. Yazlıkçı veya gezmeye gelen gençlerin gruplar halinde durdurak bilmeden adanın yollarını kahkahalar ve bağırış çığırışlarla dört nala giden eşeklerin üzerinde kat ettiklerini görürdün. Eşekçiler onları arkalarından koşarak izler ve hayvanlarını acımadan vururlardı. Eğlencenin tam olması için ada turunun büyük bir koşturma içinde geçmesi şarttı. Kardeşlerim, çocuklar için özel olarak hazırlanmış sepetler içinde bebeklikten itibaren eşeğe binmeye başladılar. Babaannem eşeğe binmeyi ada hayatının vazgeçilmez bir parçası olarak nitelendirdiğinden 80 yaşında bile her sabah Kristos'a çıkmak için eşeğe binmeyi faytona tercih ederdi. Arabalar ve atlar için iki kira kiralanıyordu. Daha sonraki yıllarda annem ata binmeye alışkanlık haline getirdiğinde çok güzel siyah bir Arap atı olan Kader de beşinci at olarak diğerlerine eklendi. Bu ata karşı büyük bir sevgi besliyorduk. Sırtında annemizi gördüğümüz zaman ise annemize karşı büyük bir hayranlık duyuyorduk. Eskiden insanların günümüzde olduğundan çok daha kolay eğlendiklerini söyleyerek bunu açıklayacağım. Üstelik yaptıkları her ne olursa olsun... Bunu inançlarına ve geleneklerine uygun olarak yapıyorlardı. Annem sayfiye yerinde ata bindiği zaman bile klasik siyah bir Amazon kıyafeti giyer ve uzun bir erkek şapkası takardı. Çeşitli soydaşlar atla gezintisinde anneme eşlik ederlerdi. Gri bir askeri ceketin üzerine beyaz deri bir kemer takmış olan seyis ise annemi takriben 20 metre geriden izlerdi. Anneme düzenli olarak eşlik edenler arasında Viyana'dan gelen Aleksandro Baltacisi, Belçika'dan gelen Karel Teodorisi ve çok zarif bir Türk subayı olan İzzet Paşa'yı hatırlıyorum. Tüm halk yeni kıyafetlerine giymiş bir şekilde ahşap kahvanelerin önünde yukarı aşağı yürüyorlardı. Tüm koltuklar ve nargileler tutulmuştu. Aynı zamanda karşıdaki deniz manzaralı platformda öyle. İnsanların bazıları erken bir saatte pozisyon almışlar, diğerleri portikolarda küçük gruplar oluşturmuş, diğerleri de bir gruptan diğerine dolaşmaktaydı. Yukarı aşağı yürüyen kibar hanımların ve beylerin parlaklığı tüm algıların ötesindeydi. Fakat tüm bunların en ilginci bu abartılı kıyafetlerin belirgin bir moda tarzının olmayışıydı. Her şey bir kitaptan alınmış ya da Avrupa'dan tuhafiyeciden ithal edilmiş gibiydi. Fakat tüm zamanlara ait kısa uzun jüponlar ve geniş darboneler ve polka ve mantillalar ve yazın uçurduğu eşarplar komşuları gölgede bırakacak bir, bir his yaratmaktaydı. Şimdi birkaç fes görülebilirdi. Sahipleri bunlarla parlak ipek şapkaları değiş tokuş etmiş ve her biri çeşitli renklerde büyüleyici eldiven takmaktaydı. 1940'ların değer yargıları içinde adada bir araya gelen yeni cumhuriyetin elit tabakasıyla Saraylı Hanım'ın pastanesi aynı çizgide bir bütünlük oluşturuyordu. Bugün bir örneği adamızda yoktur. Elit tabakanın kağıt ve tavlo gibi oyun sevenleri Anadolu Kulübü, Yüksek Kahve, Aziz Bey, Petro, Dimo'da buluşurlardı. Saraylı Hanım Pastanesi sadece bir kahve, bir okuma salonu, bir pastane değil aynı zamanda burada sayılamayacak kadar çok tıp, hukuk, basın, edebiyat, bilim ve siyaset insanlarının sohbet, görüşme, fikir alışverişi yaptığı temiz, sakin, nezih bir diyalog mekanıydı. Vapur iskelesinden saat kulesine doğru çıkarken Yıldızlar Gazinosu'nun sonundan itibaren 8-10 metre tek kat üzerine tavanı fazla yüksek olmayan bir binaydı. Tam orta bölümden girişi vardı. Tamamında pencereler ve yarılarına kadar perde bulunur, masa üzerleri görünmezdi. Herkesin apaçık görebileceği gerçek bu adalarda dini duyguların ön planda tutulduğudur. Manastırlar her zaman en tepeye yerleşmiştir. Bu durum hem devlet için uygundu çünkü hapishane veya sığınak olarak kullanılabiliyordu hem de kilise için uygundu çünkü herkesten uzakta Rum prensip ve öğretisi gibi dini işlere yoğunlaşmak mümkün oluyordu. Bu öğretiler inziva hayatıyla harmanlanıyordu. İncir, zeytin ve fıstıkçamı ağaçları caddeleri neredeyse tüm yol boyunca bir kameraya gibi örtüyor. Tarım yapılan arazi yemyeşil ve mevsimin açılışını taptaze yeşeren meyvelarıyla ilk olarak incir yapıyor. Bağlardan körpe üzüm salkımları fışkırmakta. Narların pembe çiçekleri açmış. Yüzlerce, hayır binlerce insan evlerin, çiçekliklerin ve çamlıkların çekiciliğine kapılarak şehirden adalara sağlık bulmak için akın ediyor. Çoğunlukla yemeklerini de yanlarında getiriyorlar. Hristos özellikle olağanüstü manzarasıyla ünlüdür. Dört bir taraftan denizi gören bir yaylaya bakmaktadır. Mis gibi kokan, devasa çamları vardır. İnsanlar oraya özellikle sabah saatlerinde sık sık uğrarlar. Burada bir kahveye ait masalar ve sandalyeler yan yana dizilmiştir. Ancak gelenlerin çoğu çam ağacı iğnelerinin oluşturduğu kalın bir örtünün üzerine uzanmayı tercih ediyorlardı. Bir yaz düşününüz. Yörük Ali'de, Seferoğlu'nda, Anadolu Kulübü'nde, Plaj Otel'de, Yekta'da, Florida'da, Belvi'de, Hristos'ta, Neptün'de canlı müzik var. Ada üst seviyede yiyor, içiyor... Geçmişte benzeri olmayan bir zevk neşe içinde Dolce Vita hayatı sürüyor. İşletme sahipleri daha çok daha güzel neler yapabiliriz mantığı içinde yarışmaktaydılar. Bugüne göre en büyük fark patronlar da aynı zevk neşe içinde yaşıyordu. Gezintiler en yoğun olarak akşam gün batımına doğru fazlalaşır, geceleri ise mehtabın olduğu zamanlarda iş aleme dönüşür, şarkı, gazel sesleri sahillerden duyulurdu. Sandalların adedi zaman zaman 15'i geçer, yine de yetişmezdi. Hamso'nun kayalık sığlığına kadar bir tur 200 kuruştu. Nadiren de Yörük Ali'ye plaja giderlerdi. Yazın ada balıkçılarının ekmek parası bu işten çıkardı. O zamanlar günlü birlik adaya gelenlerle yazlıkçıların fayton eşek turları yanında sandal gezintileri, akşam sefaları, çamlara gidip piknik yapıp oturmak gibi eğlenceleri, dinlenceleri vardı. Henüz yazlık sinema mehtap yoktu. Rum balıkçıları tarafından ışıklı fagotlarla çekilen balık ev sunları sahil boyunca bütün gece dolaştırılır. Rumlar bu tarz balıkçılığa çok düşkündürler. Sadece kâr amaçlı değil, eğlence olarak çok hoşlanıyorlar. Yıl 1946-47. Sağda Hayri'nin kahvesi, solda Kumcu Avni Girgin'in hanesi ve çimento deposu. Motor iskelesi bugün belediye binası önündekinin 3'te biri büyüklükte. O gün en küçüğü 200 kilo, en büyüğü 550 kilo çeken 53 tane orkinoz saydım. Günümüzde orada burada yakalanan bazı çiftliklerde yetiştirilen 10-15 kiloluk tombikler değil, adı ile sanı ile orkinoz. 19. yüzyılın son çeyreğinde devreye giren bazı İstanbul fotoğraflarında ve hemen hemen aynı yüzyılda yapılmış tablolarda bugün şirinliklerini gördüğümüz tenteli, süslü, gelin gibi kayıklar havanın durumuna göre sağ, poyraz ise soldaki denize inen merdivenlere bağlı olarak sıralanırdı. Yaza doğru hepsi gıcır gıcır boyanır, kenarlarına yaldızlar işlenir, vernik çekilirdi. Her tekne beyaz üzerine kırmızı şerit çekilmiş, püsküllerle bezenmiş bir çiçek bahçesini andırırdı. Aralarında devamlı şirin kayık yarışması vardı. Genel sıralama yapacak olursak, horozun babası Artin'in, Gülcemal'in ve Ferit'in babasının tenteli sandalları ilk üçe girerdi. Vermekten hiç bıkmayan doğa, İstanbul'u sadece Boğaz'da ve Haliç'le değil, Prens adalarıyla da çeşitlendirmiştir. Capri, Napoli için neyse, Büyükada ve Kardeş Adaları İstanbul için daha fazladır. Evet, çok teşekkür ederiz. Ee, bu dinlediğimiz Chopin Vals. Ama arada fark ettiğinizse dinleyicilerimize soruyorum özellikle. Bir sürpriz vardı. 1910 e, parçanın ismi Büyük Büyükadanası. Tarihi 1910. bestecisi Konstantin Sarapopulo. E, açık Radyo'da ilk kez dinlendiğini düşünüyorum. E, çalan e, Yağız İlhan ee, piyanist çok teşekkür ediyoruz bu sürpriz içinde. <gülüyor> Onu siz kendiniz çünkü hazırlattınız ee, tahmin ediyorum arkadaşınız da değil mi? Ee, arşivde bulduğumuz bir belge oldu bu şehir üniversitesinin arşivinde ee, arşivler e, sürprizlerle dolu Büyük Adanın saadlı bu parçayı da böylelikle seslendirmiş olduk. Yonca Hanım bize e, Adanın özellikle de Büyük Adanın tarihini yaşattınız gerçekten e, bugünlü olan ilişkilerini de ...insan e, zihninde canlandırabiliyor ve yeniden böyle e, asude günlere adaların ulaşması için neler yapılması gerektiğini de düşünüyor. E, çünkü bunun tarifi de bir anlamda e, UNESCO Dünya e, Mirası listesine alınmak, oraya, oraya alınabilmek için gerekli koşulların oluşması Burada çok önemli bir nokta ortaya çıkıyor. Bu ada, dünya mirası listesi kriterleri arasında da yer alan adaların sayfiye olma özelliği. Bu konuda e, eminim sizin daha çalışmalarınız vardır. E, umarız önümüzdeki günlerde sizi yeniden konuk edip bu konudaki çalışmalarınızın sonuçlarını da öğrenmek isteriz. Çok sevinirim. Ee, bu projeyle ilgili olarak bu projede elde ettiğimiz e, noktalara biraz değinmek isterim ben. E, bu çalışmada biz e, aramızda olmayan kişileri canlandırmak istedik demiştim. Buradaki amacımız da kişiyi kendi ağzından konuşturabilmek. Bugün aramızda olmasalar bile e, onların görüşleri bizim için önemli. Ve bu metinlerden şöyle bir e, şey ortaya çıktı. E, Adanın sayfiye niteliğiyle ilgili olarak e, özgürlük hissinin çok baskın olduğu... Doğaya kaçış, doğada şifa bulma, e, eğlence ve sosyal hayat, e, promenat dedikleri bizim piyasa e, yapmak diye e, tarif ettiğimiz sahilde ileri geri e, yürümek... E, ...bütün bunlar bize e, adayla ilgili önemli değerleri e, ortaya çıkarıyor. E, yazarların ifade ettiği günübirlikçi, yazlıkçı e, bu da adanın gerçeklerinden biri. Onların arasındaki simbiyotik e, yaşam biçimi çok önemli. Hatta buradan hareketle yazlık, kışlık, göçerlik, mevsimlik hareket, bütün bunlar ada için düşünülmesi gereken unsurlar. Bu yaptığımız çalışma bunları düşünmemize imkan verdi. O açıdan başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sayın dinleyiciler, bir haberimiz var. Bu hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük tatil, adalarda trafiği... ...katlanılamaz boyutlara ulaştırdı. Ve e, gerçekten... E, ...can... E, ...tehlikesinin olduğu... ...durumlar ortaya çıktı. E, araçlarla... ...insanlar sık sık çarpışma... ...tehlikesi geçirdiler. E, ve bu sürdürülemez bir hal aldı. E, bunun... ...adalarda yaşayan... ...ve e, gerek bisikletçiler... ...gerek... E, ...arabacılar... ...gerek yayalar, gerekse motorlu araç kullananlar arasında bir bütünlük halinde tartışılması ve çözümler bulunması gerektiği bir kez daha ortaya çıktı. Evet, kara yolları, deniz yolları, adalara ulaşılan her yolun tekrardan gözden geçirilip planlanması, yani sürdürülebilir hale getirilmesi lazım. Şu anda gerçekten bir kaos var, ciddi tehlikeler var. Bu tehlikeler önemli olan olmadan önce... ...önlemleri alabilmek. Bu sene... ...İstanbul'un bu... ...Beton, mega, mega kentinin ...getirdiği baskıyla... ...Adalara kaçış daha yüksek. Ve bunu... ...imkanı yok yani. Gördük bu son üç gün. Mümkün değil yönetebilmek. Derhal çok hızlı çözüm üretmemiz lazım. Tam bu noktada... ...UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girmenin... ...böyle bir avantajı olabiliyor alan yönetim planları tam bu sözünü ettiğiniz e, kavatik ortamı e, düzenleyici bir e, yönü var. O açıdan e, hızla e, adaların dünya mirası olması e, yolunda e, desteğimizi sunuyoruz. Peki Kadiraz e, Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Lisans Programı Öğrencileri ve e, yine Üniversitenin UNESCO Dünya Mirası Kültür Başkanı sevgili doçent doktor Yonca Kösebay Erkan'a çok çok teşekkür ediyoruz. E, bizim e, bugünkü e, destekçimiz Işıl Dönmez Seyhan canı gönülden teşekkürler. Ayrıca e, destek masasından Selahattin'e çok çok teşekkür. Bize e, ulaşabileceğiniz adresleri tekrar söylemek istiyorum. Facebook sayfamız Dünya Mirası Adalar. Twitter büyük harfte alt Mirası alt Adalar e, ve Dünya Mirası nokta Adalar at gmail.com'dan ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın Adalar hepimizin. Adalar Adalar hepimizin. Hoşçakalın. Uluyah Mirası Adalar. Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy, Derya Tolgay ve Al Orç.